Şimdi geldik küfür topraklarında doğan ve İslam'ı hiç duymayan kişinin durumunun ne olduğu sorusunun cevabına. Zamanın ve mekanın insanın üzerinde iman ve İslam noktasında negatif veya pozitif bir etkisi olmakla birlikte zaman ve mekan unsurları neticeyi tek başına belirleyen bir sebepte de değildir. Bu ikisi sadece imtihana avantajlı ya da dezavantajlı bir şekilde başlamamızı sağlayan iki faktördür. İslam topraklarında doğan bir kimse imtihana avantajlı başlarken, küfür topraklarında doğan bir kimse ise bu imtihana dezavantajlı başlamış olur. Ancak avantajlının avantajını kaybettiği, dezavantajlının İmtihanı başarıyla tamamladığına misaller o kadar çoktur ki hat ve hesaba gelmez. Mesela Hazreti Nuh'un oğlunun babası peygamber olmasına rağmen imansız ölmesi, Hazreti Lut'un eşinin kocası peygamber olmasına rağmen imansız ölmesi Buna delildir. Evet, Hazreti Nuh'un oğlu ve Hazreti Lut'un eşi imtihana avantajlı hem de çok avantajlı başlamışlardı. Birisinin babası, diğerinin eşi peygamberdi. Ama onlar buna rağmen imtihanı başarıyla tamamlayamadılar. Yine Hazreti Musa, Firavun'un sarayında yetişmiş, Firavun'un evlatlığıydı. Ancak Firavun Hazreti Musa'dan istifade edemedi ve imansız öldü. Bununla birlikte aynı sarayda olan Firavun'un eşi Asiye validemiz imanını kurtardı ve ettiği şu dua ile de Kur'an'a geçtirdi. Ey, Ey Rabbim, Rabbim bana, bana katında, katında cennette, cennette bir, bir ev yap. yap ve beni ve Firavun'dan, firavundan ve, amelinden ve amelinden ve zalimler kavminden, kavminden kurtar. kurtar. Demek aynı sarayda yan yana yaşayan iki kişiden birisi imansız ölüyor ve Allah düşmanı olarak Kur'an'da bahsi geçiyor iken, o kişinin eşi mü'min olarak ölebiliyor. Yine peygamber efendimizin amcaları olan Ebu Talib ve Ebu Leheb, Peygamberimizle yan yana yaşamalarına ve hakkı ondan dinlemelerine, hatta birçok mucizesine şahit olmalarına rağmen imansız olarak ölürken, Peygamberimizi hiç görmeyen Veysel Karani, Efendimiz'e ve Allah'a aşık olabiliyor ve aşkından Tarihin sayfalarına geçebiliyor. Demek mesele sadece İslam topraklarında doğmak değil. Hatta çok uzağa gitmeye gerek bile yok. Toplumumuza baksak yeterlidir. Memleketimiz bir İslam memleketi ve halkının yüzde 99'u Müslüman olmasına rağmen meyhanelerin camilerden daha fazla olması ve az olan camiler boş iken çok olan meyhanelerin hınca hınç dolu olması ispat eder ki sadece müslüman topraklarda doğmak neticeyi belirleyen bir faktör değildir. Evet o meyhaneleri dolduran insanlar İslam topraklarında dünyaya gelmişler ve günde beş defa ezanı işitmek devletine ulaşmışlardır. Dahası, İslam ile ilgili birçok meseleyi çocukluklarından beri dinlemişlerdir. Ancak bunların hiçbirini Allah'a yakınlığa vesile yapamamışlardır. Namazsız, zikirsiz, tefekkürsüz olarak günah ve isyan içinde bir hayat sürmektedirler. Demek, mesele imtihana avantajlı başlamakla bitmiyor. Toplumumuz, elindeki avantajı kullanamayan binlerce insanla doludur. Buraya kadar yaptığımız izah ile şunu anlatmak istedik. Müslüman olmayan bir beldede doğan bir kişi de pekala İslam ile tanışabilir ve çok iyi bir Müslüman olabilir. Ve tarih bunun binlerce örneğiyle doludur. Bu izahlardan sonra şimdi meselenin fetva yönüne geldik.